996. konu, Eşabın hastalıklara karşı sabır göstermesi, Kuba halkı ile Ensar'ın Sıtma'ya karşı gösterdikleri sabır, Sıtma, insan kılığına girerek Hazreti Peygamberden izin istedi, Hazreti Peygamber, bu izin isteyen kimdir, diye seslenince, ben Ümmü Mülden'im, bu kelime Sıtma'ya verilen isimlerden biridir, dedi, Hazreti Peygamber ona Kuba ahalisine gitmesini emretti.